Prens ve Dilenci Evvel zaman içinde Londra'yı Kral 8. Henry yönetirken tuhaf bir olay olmuş. Aynı gün, aynı saatte iki oğlan dünyaya gelmiş. Biri sarayda doğduğundan prens olmuş. Diğeri ise çok fakir bir ailenin çocuğu olduğundan dilenci olmuş. Dilencinin ailesiz saraya sadece birkaç kilometre mesafedeymiş. O dönemdeki üzücü şartlar böyleymiş. Prens Edward'da en iyi yiyecekler ve giysiler verilirken Tom adındaki dilenci çocuk bir lokma ekmek için yalvarıyormuş ve yırtık pırtık şeyler giyiyormuş. Çocuklar büyürken bir başka tesadüf sırasını bekliyormuş. Çocuklar birbirlerine olağanüstü benziyorlarmış. Aa, Tom, seni işe yaramaz. Bugün bana hiçbir şey getirmedin mi? Baba, ben dilenmek istemiyorum. Dilenmek isteyen var mı sanıyorsun? Şaşkın çocuk. Eğer dilenmezsen biz de yiyeceğiz peki. Ayrıca o tavırla keşke bir sarayda doğsaydın. Niye bir dilencinin evinde dünyaya geldin ki? İyi de doğacağım yere nasıl karar vereyim? Aa, sus, senin nankör seni. Git de bana biraz para getir çabuk. Tom'un hayatındaki tek iyi şey yakındaki bir okulda öğretmenlik yapan Profesör Andrews'muş. Profesör her hafta yanında farklı kitaplar getirir ve Tom'u okuması için teşvik edermiş. Kitaplar insanın en iyi dostudur Tom. İnsana her durumda rehberlik ederler. Senin için hayat zor bunu biliyorum. Hayır bilmiyorsunuz. Hiç kimse bilmiyor. Söyleyin profesör, niye bir sarayda doğmadım ben? Hayatım boyunca dilenci olmak istemiyorum. Bu haksızlık. Bir dilencinin evinde doğdun diye dilenci olacağını sana kim söyledi? İyi de öyle olmuyor mu hayat? Dilencinin çocuğu dilencidir. Kralın çocuğu ise prens veya prensestir. Ama bizler büyüdükçe başkası olmayı seçebiliriz. Hatta kim olmak istersek onu olabiliriz. Bana cevap ver. Sana sadece iki seçenek versem. Dilenci olmak veya açgözlü yalancı biri olmak. Hangisi olmak istersin? Diğer tek seçenek yalancı biri olmaksa o zaman dilenci kalıp dürüst olmayı seçerim. Aynen öyle. Şimdi anladın mı? Her zaman tercih yapabilirsin. Bir sarayda doğman veya ufak bir kulübede doğman hiç fark etmez. Dürüst ve asil olmak için cesaret gerekir Tom. O cesaretin sende olduğunu biliyorum. Ben sana inanıyorum. Teşekkür ederim. Tom güzel bir günde yiyecek aramak için evden çıkmış. Birkaç kilometre yürüdükten sonra saraya varmış. Karşısında yüksek ve büyük binalar görünce hayrete düşmüş. Daha yakından bakmak için arkaya dolanmış ve çalıların arasına saklanmış. Prens Edward'ın oyuncaklarıyla oynadığını görmüş. Ha, O çocuk prens olmalı. Keşke ben de krallar gibi yaşasaydım. Ey sen pis çocuk ne cesaretle girdin bu bahçeye bakayım. Atalım şunu saraydan dışarı. Askerler tam Tom'u dışarı atmak için yakaladıklarında, Prens Edward koşarak dışarı çıkmış. Ne bu tantana böyle? Bu çocuk saraya girmeye çalışıyordu. Senin adın ne? Benim adım Tom Kent. Özür diliyorum majesteleri. Kötü bir niyetim yoktu. Sadece pencerenizden içeri bakıyordum. Tom çok pis giysiler giyse de saygılı konuşuyormuş. Prens bu çocuğu merak etmiş. Tom'u kendi odasına götürmüş ve ona yiyecek ve şeker ikram etmiş. Tom, gerçek bir sarayda olduğuna inanamıyormuş. Siz çok şanslısınız. Keşke ben de preanise olsaydım. Sen de benim gibi burada bir tuhaflık görmüyor musun Tom? Dış görünüşümüzde bir sürü benzerlik var ikimizin. Aynı yuvarlak burun, kıvırcık saç, büyük gözler. Ben de fark ettim. Ama çok önemli olan bir şey var. Yaşadığımız yerler. Bu krallıkta önemli olan şey... ...sizin pahalı giysiler giymeniz. Benimse paçavra giymem. Muhafızlarınızın bana davranışını görmediniz mi? Sizinle birbirimize benzememize önem vermediler. Kimse vermez. Ben ona inanmıyorum. Bir dakika. İstersen giysilerimizi değişelim... ...ve herkese sınıyalım. Eğlenceli olur. Aa, pek emin değilim. Yapma Tom... Biz artık arkadaşız. Öyle de yapmışlar. Tom'la Edward kendilerini aynada görünce çok şaşırmışlar. Vay canına birbirimize benziyoruz. Ah. Ama bütün bunlar rüya. Hemen giysilerimizi değiştirmeliyiz. Ne acelen var. Ben muhafızlarımı sınayım. Bu odadan dilenci kılığıyla dışarı çıkacağım. Sen de burada kal ve Prince Edward rolü oyna. Ama... Eğer ki... Merak etme Tom. Hiçbir şey olmayacak. Ben şimdi gidiyorum. Prens dışarı çıkarken dolabından bir şey almış. Ve pis giysilerinin içine saklamış. Sonra sarayın ana kapısına doğru yürümüş. Muhafızlar onu fark etmemiş bile. Tom haklıymış. Onların tek derdi benim giysilerim. Beni tanımıyorlar. Edward kapıdan çıktıktan sonra içeri girmek için geri dönmüş. Ama muhafızlar onu durdurmuş. Doğru! Gitti! Prensimizin yanına gitmene artık izin vermiyoruz. Defol! Sakin olun. Ben Prince Edward'ım. <gülüyor> ben de kralım. Ne? Hayır, kral değilsin. Edward ne kadar konuşursa konuşsun, muhafızlar ikna olmamışlar. Prensi dışarı atmışlar. Aa! ''Aa, oh, olamaz. Bu iş hiç de kolay olmayacak. Nereye gideceğim şimdi?'' Prens saraydan uzaklaşmış ve maalesef Tom'un babası tarafından bulunmuş. Ya, ah, seni işe yaramaz çocuk. Nereye kayboldun? Karnım çok acıktı. Çabuk bana yiyecek bir şeyler bul.'' Daha önce kimse Edward'la bu şekilde konuşmamış. Korkan ve kafası karışan Edward yiyecek bulmak için oradan ayrılmış Sokakta yürürken karşısına çıkan manzara, Prens Edward'ı şoke etmiş. Krallığındaki insanlar çok fakir. İnanılır gibi değil. Biz sarayda her gün yiyecek ziyan ediyoruz. Buradaysa iki kişilik bir aileyi doyuracak yiyecekleri bile yok. Bu arada Tom, Prens Edward olmadığını herkese inandırmak için elinden geleni yapıyormuş. Ama kimse onu dinlemiyormuş. Etrafındaki herkesin kafası karışmış. İyi mi bu çocuk? Bana bir derdi varmış gibi geldi. Bilmiyorum. Ona İngiltere'nin büyük mührünü sordum ama bana öyle bir şey bilmediğini söyleyerek cevap verdi. Onun adı Prens. O mührü korumak onun görevi değil mi? Nasıl bilmez bunu? Bağışlayın ama unutmuş olması mümkün olabilir mi? Aynı Prens Edward olduğunu unutup kendini dilenci Tom sanması gibi. Eyvah! O zaman kötü olur. Kralın sağlığı her geçen gün kötüleşiyor ve oğlu da hafızasını kaybediyor. Tanrı korusun bu krallığı. Tom, Edward'ın kısa sürede saraya dönmesini istiyormuş. Ama aynı zamanda gerçek Prens geri dönene kadar krallığıyla ilgilenmesi gerektiğini fark etmiş. Ne de olsa... Prens Edward onun arkadaşıymış ve Tom arkadaşını üzemezmiş. Tom bilgili ve zekiymiş. Görevlerine ciddiyetle eğilmiş ve çok çabuk öğrenmiş. Saraydaki herkes giderek ona güvenmeye başlamış ve prense hayranlık duymuşlar. Tom çok okuyan bir çocukmuş. Profesör Andrew'un verdiği kitaplardan öğrendiği bilgiyi iyi kullanıyormuş. Bilgisi takdir görüyormuş. Herkese karşı mütevazı ve cömertmiş. Her şey iyi gidiyormuş Ta ki bir gün üzücü bir olay olana kadar Kral 8. Henry hayatını kaybetmiş Saraydakiler kral için yaz tutuyorlarmış ah, Babanı kaybetmene üzüldüm Ama artık kralımız olarak senin tahta oturma vaktin geldi Ne? Ne? Ne aceremiz var? Bu krallığın halkı sana ihtiyaç duyuyor Ayrıca yeterli eğitimi aldın. Bu işin yapılması şart. Ben taç giyme törenini ayarlayacağım. Tom sarayı seviyormuş. Ama bu hayatın kendi hayatı olmadığını da gayet iyi biliyormuş. Kral olarak taç giymek istemiyormuş. Prens Edward'ı arasınlar diye adamlarını sokaklara yollamış. Ama muhafızlar hangi fakir çocuğu arayacaklarını bilmediklerinden hep elleri boş geri dönmüşler. Tom... Prens için korkmaya başlamış. Tom her gece tüm kalbiyle prensin geri dönmesini beklerken Edward kendini başka bir derdin içinde bulmuş. Edward sokaklarda yürürken iki kişi onu yaka paça yakalayıp zorla hırsızlık yaptırmışlar. Gerçi Edward gerçekte hırsızlık yapmamış ama hapse atılmış. O gün mahkemeye çıkarılacakmış. Edward daha da kötüsü için hazırmış. Ama beklenmedik bir şekilde... Sayın Yargıç, bir yanlışlık oldu. Muhafızların bu çocuğu hırsız sandıkları için yakaladılar. Ama bu çocuk bir şey çalmadı. Onu serbest bırakmanızı talep ediyorum sizden. Ee... Edward serbest kalmış. Bu merhametli adama teşekkür etmiş ve ondan ufak bir şey istemiş. Benim saraya çok önemli bir mesaj götürmem gerekiyor. Prince Edward yarın kral ilan edilecek. Rica etsem beni derhal saraya götürebilir misiniz? Adam Edward'a inanmamış. Ama kendi de törene katılmayı istediği için Edward'ı yanında götürmeyi kabul etmiş. Ertesi gün sarayda herkes yeni krala sevgisini göstermek için bir araya gelmiş. <Gülüyor> Bugün hepimiz için tarihi bir gün. Bugün yeni kralımıza taç takıyoruz. Kral Edward. Yaşasın. Çok yaşa Kral Yaşasın. Edward. Yaşasın. Kral Kral Edward. Edward. Kral Edward, Kral Kral Edward. Yaşa. Kral çok yaşa. Çok Edward. Edward. Herkes çok heyecanlıymış. Tam tacı Tom'a giydirecekleri sırada... Hayır durun. Gerçek Prens Edward benim. Ne? Bu ne cüret. Giyisilerine bak. Muhafızlar tutuklayın şunu. Hayır. Bırakın beni. Hayır. Muhafızlar bırakın onu. O doğru söylüyor saygıdeğer Lord John. O Prince Edward. Bense Tom Kent'iyim. Hepinizi anlatmaya çalıştım ama bana inanmadınız. Mümkün mü böyle bir şey? Hala bize inanmıyorsanız o zaman buyurun. İngiltere'nin mührü için endişe duyan tek kişi bile yok mu? Saraydan giderken onu yanıma almıştım. Prens Edward'la Tom bütün öyküyü anlatmışlar. Herkes gerçek prensin sokaklarda dolaştığını duyunca çok şaşırmış. Özür dilerim prens. Sizi bulmaya çalıştım. Lütfen hakkınız olan krallık görevini devralın. Tom, sen benim gerçek dostum. Ben burada değilken benim görevlerimi layıkıyla yerine getirdin. Bu dürüstlüğünden çok etkilendim. Beni haksız çıkarmak için kolayca yalan söyleyebilir ve tahtıma ele geçirebilirdin. Majesteleri, ben bir dilencinin oğlu olabilirim. Ama yalancı biri olmayı tercih edemem. Seni tanıdığım için onur duyuyorum Tom. Benim kişisel danışmanım olmayı kabul eder misin? Bu krallık senin bilgine ihtiyaç duyuyor. Çok memnun olurum majesteleri. Gerçek prens, İngiltere kralı olur olmaz, krallığının kanunlarında derhal bazı büyük değişimler gerçekleştirmiş. Etrafındaki fakirliği görmek onu çok etkilemiş. Hükümdarlığı boyunca merhametli bir kral olmuş. Krallık, Tom Canty'den ve onun dürüstlüğünden etkilenmiş. Kral Edward ve Tom Canty hayatlarını geri kalanında yakın dost kalmışlar. Son Mutlu Prens Günün birinde Tanrı iki hizmetkarını cennette boş boş otururken bulmuş. Mutsuz görünüyorlarmış. Hey burası cennet. Burada mutsuz olamazsınız. Bu mutsuzluğunuzun sebebi nedir? Yapacak hiç işimiz yok. Boş duruyoruz ve bu yüzden mutsuzuz. Tamam. Dünyaya henin bir şehirden en güzel iki şeyi bulup bana getirin. Böylece Tanrı'nın hizmetkarları cennetten dünyaya gelmiş. Şehrin merkezinde bir heykel varmış. Altınla kaplaymış. Gözleri ise mavi safirden yapılmış. Belindeki kemerde değerli bir yakut varmış. Herkese nasıl mutlu olunacağını gösterir gibiymiş. Bu nedenle adını Mutlu Prens koymuşlar. Oh bebeğim! Neden ağlıyorsun? Mutlu olmalısın. Tıpkı Mutlu Prens gibi. Bir süre sonra kış gelip çatmış. Güneş batıyormuş. Bir kırlangıç geceyi geçireceği korunaklı bir yer arıyormuş. Heykelin yanına uçarak şöyle düşün... Bu geceyi heykelin ayağında geçirebilirim. Burada üşümem. Kuş heykelin altında iki bacağının arasında kalmış. Kısa bir süre sonra kuşun üstüne bir su damlası düşmüş. Kuş gökyüzüne bakmış ama gökyüzü açıkmış. Bu su damlası nereden geldi? Yağmur yağmıyor. Ve kuşun üzerine ikinci damla da düşmüş. Kuş şaşırmış. Kendine sığınacak başka bir yer bulmaya karar vermiş. Dışarı çıkarak heykele bakmış. Az kalsın dilini yutacakmış. Heykel ağlıyormuş. Hey! Neden ağlıyorsun? Sen mutlu prenssin. Hayır artık değilim. Neden? Ne oldu? Hayattayken çok mutluydum. Sarayda yaşar. Hiç dışarı çıkmazdım. Gündüz bahçemde oynar. Geceleri de dans ederdim. Diğer insanlardan hiçbir farkım yoktu. Hepiniz gibi benim de bir kalbim vardı. Hayatımı mutluluk içinde evimde geçirirdim. Ve sarayın dışındaki hayatı hiç bilmezdim. Küçük dünyamda çok hoşnuttum. Bu yüzden de bana mutlu prens dediler. Ama öldükten sonra beni buraya koydular. Şehrin tepesine. Artık madalyonun öteki yüzünü görebiliyorum insanları ve çektikleri sıkıntıları görebiliyorum. Kalbim artık metalden olsa dahi üzüntülerini hissedebiliyorum. O yüzden de ağlıyorum. Ah, Şimdi neden ağlıyorsun? Şehirden biraz uzakta yaşayan bir kadını görebiliyorum. Çok yoksul ve bebeğini doyuramıyor. Kraliçenin hizmetçilerinden birine saraydaki bir dans için elbise dikiyor. Oğlu aç ve hasta olduğu için ağlıyor. Ama kadının ona verecek yiyeceği yok. Çocuğa sadece nehirden su verebiliyor. Ah, ne kadar yazık. Kırmızı mücevherimi kadına götürebilir misin lütfen? İhtiyacı var. Ama Mısır'a gitmem gerekiyor. Burada kış başladığı için tüm arkadaşlarım oraya göç etti. Mısır'da hava sıcak. Lütfen bana bu iyiliği yapar mısın? seninle kalacağım. Yarın sabahta o kadına gideceğim. Teşekkür ederim dostum. Gün doğunca kuş prensin kırmızı mücevherini alarak onun gösterdiği yöne uçmaya başlamış. Kuş önce şehrin sonra sarayın üstünden uçmuş. Dans eden kızlar gözüne çarpmış. Güzel bir kız pencerede duruyormuş. Keşke bir gün içinde elbiseme kavuşsam, bu kadının elbiseyi dikmesi neden uzun sürüyor? Kuş, şehrin üstünden uçmuş. Nehri geçmiş ve bir köye yaklaşmış. Orada, küçücük evinde uyuyan bir kadın görmüş. Kuş, kırmızı mücevheri masanın üzerine koymuş. Sonra, yatağın çevresinde ve bebeğin üstünde uçmuş. Yüzünde yarattığı hava dalgası sayesinde bebek uykuya dalmış. Kuş prense doğru uçmaya başlamış. Şehre dönerken susadığı için nehirde mola vermiş. Kuş nehirden su içerken bir yazar onu görmüş ve şöyle düşünmüş. "Aa, Kuş hala burada. Sıcak iklimlere göç etmemiş demek ki. İklim ona uygun olmasa da mücadele ediyor. Ondan ders almalıyım. Karnım çok aç olsa da Öykümü hemen tamamlamalıyım. Kuş prensin yanına, yazar da aklında bir öykü fikriyle evine dönmüş. Ne garip. Havanın soğuk olmasına rağmen üşümüyorum. Bugün yaptığın iyiliğin verdiği sıcaklık yüzünden. Evet, haklısın. Mısır'a yarın uçacağım. E, gitme lütfen. Senden bir iyilik daha isteyeceğim. Ah Hayır! Yine ne var? Şehirden uzakta bir yazar görüyorum. Bir öykü yazıyor. Ancak karnı çok aç olduğundan tamamlayamıyor. Üstelik odasında ateş de yok. Bir evin en üst katında, küçük bir odada kalıyor. Benden ne yapmamı istiyorsun? üzerimden birini almanı ve ona vermeni istiyorum. <Gülüyor> Gözünü mü? Bunu yapamam. Lütfen al. Hindistan'dan değerli bir mavi taş. Yazarın iyi bir hayat sürdürmesini sağlayacaktır. Tamam. Bu gece seninle kalacağım. Yarın sabahta yazara giderim. Ertesi sabah kuş, prensin gözlerinden birini çıkararak yazarın evine doğru uçmuş. Kolayca bulmuş ve çatıdaki bir delikten içeri girmiş. Yazar masada oturmuş kafasını eğmiş. Kuş, mavi taşı masasına bırakarak uçmuş. Yazar, değerli taşı görmüş. O da ne? Okuyucularımdan birinden bana hediye mi? Teşekkürler isimsiz dostum. Yazar, değerli mavi taşı gördüğüne çok sevinmiş. Gökyüzünde ay belirirken, kuş prensin yanına dönmüş. Seninle vedalaşmaya geldim. Yarın sabah mısıra gidiyorum. Rica etsem bir gece daha benimle kalır mısın? Prens, buraya kış gelecek. Oysa Mısır'da güneş var, hava sıcak. Bir an önce oraya gitmeliyim. Lütfen küçük bir kızın hayatını kurtarmak için kal. Küçük bir kızın hayatı mı? Evet. Meydanda küçük bir kız var. Yumurta satıyordu. Ama yumurtalar düştü ve kırıldı. Şimdi kızın eve götürecek parası yok. Eve parasız giderse babası küçük kızı dövecek. Ona nasıl yardım etmemi istiyorsun? Diğer gözümü de çıkar ve kıza götür. Satınca babasının eline iyi para geçer. Böylece küçük kızı çalışmaya zorlamaz. Ve onu okula gönderir. Hayır! Hayır! Seninle kalacağım ama diğer gözünü çıkaramam. O zaman hiçbir şeyi göremezsin. Lütfen çıkar. Lütfen! Kuş prensin diğer gözünü de çıkarırken çok üzülmüş. Mücevheri alarak küçük kıza götürmüş ve avucuna bırakmış. Kız mücevheri görünce sevinçten havalara uçmuş. Yaşasın ne kadar güzel bir can bu! Kız evine koşmuş, kuş da prensin yanına dönmüş. Prensin gözleri olmadığı için kuşun yüreği parçalanıyormuş. Sen iyi bir prenssin. Mısır'a gitmeyeceksin. Hayır. Artık Mısır'a git lütfen. Kışın burada hayatta kalman zor olacaktır. Hayır. Seni bırakmayacağım. Böylece kuş orada kalmış. Prense hikayeler anlatmış. Onu eğlendirmiş. Prens de onu mutlulukla dinlemiş. Ah dostum... Lütfen şehrin üstünde bir tur at ve bana neler olduğunu anlat. Kuş şehrin üstünde süzülmüş. Daha sonra prensin yanına dönerek ona gördüklerini anlatmış. Zenginlerin keyfi yerinde, evlerinde iyi içiyorlar. Öte yandan yoksullar hala yiyecek ekmek, kalacak yer bulamıyor. Bu soğuk havada acı çeken küçük çocuklar gördüm bir köprünün altında kalıyorlardı. Ama bekçi orada kalmalarına da izin vermiyor. Üstüm altın kaplı. Altınlarımı götür ve yoksul olanlara dağıt. Acı çekmesinler. Kuş üzüntü içinde prensin vücudundaki tüm altınları çıkarmış. Ve onları yoksullara vermiş. Onlar da altınları olduğu için çok sevinmişler. Ekmek alabileceğim. Ekmek alabileceğim. Ekmek alabileceğim. Ekmek alabileceğim. Sonra şehre ilk kar düşmüş. Tüm şehir karla kaplanmış. Kuş dondurucu soğuğa dayanamayarak bir gece ölmüş. Eltesi sabah prens onun öldüğünü anlayınca içinde bir şey çatlamış. Kırılan prensin metal kalbiymiş. Prensin ayak ucunda ölen kuşu görünce insanlar yakınmaya başlamış. Birkaç görevli prensin yanına gelmiş. Biraz çok çirkin görünmüyor mu? Evet. Prensten çok bir dilenciye benziyor. Ayağında da ölü bir kuş var. İy, bunu kim temizleyecek? Bence bu heykeli buradan kaldırmalı, yerine başka bir heykel dikmeliyiz. Heykeli oradan kaldırarak yakmışlar. Ama heykelin kırılan kalbi yanmamış. Onlar da kalbi çöpe atmışlar. Birkaç gün sonra, Tanrı'nın hizmetkarları cennete iki şeyle dönmüş. Ve onları Tanrı'ya sunmuşlar. Bana ne getirdiniz? Getirdikleri kuşla kırılmış metal bir kalpmiş. Tanrı onlara şehirdeki en güzel iki şeyin neden onlar olduğunu sorduğunda, hizmetkarlar Tanrı'ya kalbin Mutlu Prens heykeline ait olduğunu söylemiş. Çok başarılı oldunuz. Gerçekten de bu ikisi en güzel şeyler. Onları bahçemde özenle saklayacağım. Kuş güzel şarkılar şakıyacak, Mutlu Prens de altından şehrinde dökülecek.